Ey tuanur racim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin hamden kesiran tayyiban mubarak fih ala kulli halin ve fi kullihin Dem kema yembagili celalü vechhihi ve aliyyu sultane Wassalatu ve's selamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd Sevgili evet, ve sevgili kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Sözlerimizin arkasında sözlerin en güzeli olan Uygulullah Muhammed-i Mustafa Seyberimiz, Efendimiz, Peygamberimizin hadisi şeriflerini okuyarak zamanımızı sevaplı, ecirli Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçirmek üzere toplanmış bulunuyoruz olun. Uygun düştüğü bir miktarında birkaç hadis-i şerifi size nakletmek istiyorum. Birincisi Sadaka til. Yetasattaku biha raculun ala ahihi. Eftalu min ilmin yuallimuhu iyahu. Biliyorsunuz insanlar Allah'ın rızasını kazanmak için müminler fedakarlık yapar, mali fedakarlık yapar, bedeni fedakarlık yapar, çalışır. Mali fedakarlık zekat olur, sadaka olur. Bedeni fedakarlık hizmet olur. Efendim icabında efendim canını vermek olur, şehit olmak olur, gazi olmak olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam efendimiz bu sadaka mefhumunu, kavramını geniş anlamamız gerektiğini gösteriyor Hadis-i Şerif'in manası. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz adamın, kişinin Müslüman kardeşine verdiği sadakaların içinde ona öğrettiği ilimden daha kıymetli, daha faziletli sadaka olmaz. Demek ki İlim öğrenmek, ilim öğretmek, alimin bildiğini çıkıp efendim kardeşine nakletmesi, öğretmesi bir çeşit sadaka, bir çeşit hayır, bir çeşit, bir çeşit bağış oluyor. Ama öyle bir bağış ki bundan daha faziletli, daha üstün bir bağış olamaz. En faziletli efendim sadaka kişinin mümin kardeşine. Efendim öğrettiği bilgi ve ilim oluyor. Onun için hepimiz efendim e, öğrenmeye gayretli olmalıyız ve öğrendiğimiz ilmi de etrafımıza yayma, efendim anlatma öğretmeye gayretli olmalıyız. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diğer bir hadis-i de buyuruyor ki: "Mamin şeyin akta'u zahra iblise li'zahri iblise min alemin yahrucu fi kabileti." Şeytanın İblis Aleyhisselam'ın belini en çok kıran, hakkından en iyi gelen ona en çok efendim, mani olan bir kabilenin içinden bir alimin çıkmasıdır. Bir kabilenin içinden çıkmış olan bir alim iblisin, şeytanın belini kırmakta her şeyden daha tesirlidir. Bundan daha tesirli, onun belini, kafasını koparan, kıran daha tesirli bir şey olamaz. Demek ki şeytanın faaliyetlerini engelliyor. Şeytan için fevkalade tesirli bir karşı silah oluyor ilim efendim alim ve bildiği ilmi Müslümanın bir vakasına öğretmesi sarakaların en hayırlısı oluyor. Fevkalade mühim oluyor. Bu iki hadisi şerifin sonucu şudur. İlmin yaşı olmadığı için İslam'a göre 20 ille mektepte öğrenilmesi de gerekmediğinde çünkü sahabe-i kiramın hiç birisi bir mektebe gitmediler. Hiç birisinin diploması yok, hiçbirisinin bitirdiği bir fakülte gibi bir yer yok. Düzenli bir efendim eğitim müessesesi yok ama hepsi toplumun içinde yaşarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Yanında bulunmakla, onun sohbetiyle, sohbet arkadaşlık demek. Yani e, yarenlik etmek manasına değil Arapçada. Sohbet sahibe ya Efendim sohbeten birisiyle arkadaş olmak, beraber olmak demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunmak suretiyle yetiştiler. Kimisi ziraatçiydi, hurma tarlası vardı, onu suluyordu, hurmaları topluyordu, satıyordu, ticaretini öyle sağlıyordu. Kimisi kimisinin develeri vardı, kimisinin başka işi vardı, belli bir yaşta da değildi hepsi. Sıraydan böyle illa efendim şu yaştaki çocuklar okula gelecek gibi bir durum da yoktu. Her yaştan insan vardı, genci vardı, yaşlısı vardı. En tabii eğitim yolu bu. Yani yaş sınırı yok, yaş farkı ve şartı yok, Efendim herkes öğrenebilir. Herkesin gelebildiği bir eğitim imkanı, herkesin katılabildiği bir çare. Hem de öyle bir çare ki arkadaşlıkla oluşuyor, arkadaşlıkla gelişiyor. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam efendimiz toplumun içinden Allahü Teala hazretlerinin vazifelendirildiği mübarek bir kişi olarak çıkıyor. Onun etrafına toplanıp onun sözlerini Canı gönülden dinliyorlar, başlarının üzerine bir kuş konmuş da kıpırdarsa kaçacakmış gibi böyle ağzının içine bakarak can kulağıyla dinliyorlar. Söylediği sözler gönüllerine nakşalıyor, taşın üzerine kitabe yazılmış gibi yazılıyor, harfi harfine, kelimesi kelimesine sonra naklediyorlar, unutmuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurdu bir yere ve toplumun içinde günlük hayatın akışında öğreniyorlar dini vazifelerini. Yani sabah beraber oluyorlar, öğlen beraber oluyorlar, ziyarete beraber gidiyorlar. Birisi vefat ettiği zaman cenazesini beraber kaldırıyorlar. Birisi hasta olduğu zaman yanına beraber gidiyorlar. Ama bu arada da tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında çok bulunmak için kabilesini, evini terk edip hicret edip, Peygamber Efendimizin yanına gelip, mescitte yatıp kalkanlar da oluşuyordu. Asab-ı Sofe dediğimiz insanlar. Sayısı 70'ten 350 400 450'ye kadar çıkan insanlar. Son derece tesirli, son derece tabii bir öğretim yolu. Yani arkadaşlık yaparak, beraber bulunarak ve günlük hayatın içinde, günlük hayattaki faaliyetleri aksatmadan yaşamın akışı içinde bir şeyler öğrenmek. Bu son derece tesirli bir eğitim yoludur. Bir şahs diyor ki mesela senin dini bilgin niye yok? Diyor ki benim zamanımda dini tahsil yoktu. Efendim, hocaları takip ediyorlardı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de kaldırılmıştı. Jandarma geliyordu. Benim babam beni okutamadı o zaman okutamadıysa şimdi oku. Şimdi mani kalktı, buyur. Akşam işten sonra, ta sabah tekrar işince kadar, işe gidince kadar zamanın var, cumartesi var, pazarın var, tatilin var, bayramın var, yaz tatilin var, yıllık iznin var, şimdi öğren. Yaş yok, yaş haddi yok. Senin çağın geçmiş, sen kartla, kartlaşmışsın, bizim mektebe kaydolamazsın diye bir engel yok gamber Efendimiz'in zamanında diyor. İşte bu eğitimin en güzel şeklidir. Tasavvufi eğitim de böyledir. Tasavvufi eğitimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu eğitim usulünü aynen yaşatan, devam ettiren şekil. Başka yerlerde görünmüyor. Öteki eğitimler suni. Eğer işte kitap inseydi gökyüzünden insanlar kitabı okusaydı iyi Müslüman olsalardı. O olmuyor. O efendim görsel olmuyor, tecrübeye dayalı olmuyor. Ama Allahu Teala Hazretleri numune imtisal olarak herkes baksın işte böyle Müslüman olunur. İşte Allah'ın sevgili kulu olmak için şöyle hareket etmek lazım diye gözüyle görsün diye harf bilmeyen, okuma bilmeyen, yazma bilmeyen bir kavmin içine efendim bir peygamber göndermiş ve o kavmin cihan tarihinde emsali görülmemiş bir başarıyla gelişmesine sebep olmuş bu eğitim tarzı. Son derece güzel. Bu eğitim tarzını aynen yüzyıllar boyunca günümüze kadar ve günümüzde de devam etmek üzere tasavvuf uyguluyor. Efendim, Hoca Efendi'nin etrafında her akşam, her zaman, her fırsatta gündüz işsiz olanlar, gece işli olanlar efendim geliyorlar Dinliyorlar, efendim, okuyorlar, öğreniyorlar, hatta yanlış bir şey yaptığı zaman söyleniyor. Hayır onu öyle yapma, bu böyle olsun diye. Mesela benim babam, hatırlarım, tüccar işine giderdi sabah. Ama sabah namazında hocasının camisine giderdi. Akşamdan sonra, akşamleyin evde yemek yenilirdi, yasadan sonra camiye giderdi. Geç vakte kadar her akşam sohbet. Şimdi... Bizim bir eksikliğimiz daha var, sohbeti seyrek yapıyoruz. Sohbetin seyrek yapılması eğitimin az alınmasına, öğrenimin yavaş ilerlemesine yol açıyor. Almanya'dan bir alim Amerika'ya gitmiş. Beni etkileyen bir şey olmuş hadise bana anlatılan, bir profesör arkadaşım anlattı. Amerika'ya Almanya'dan bir profesör gitmiş. Almanya. Amerika'yı gezmiş, Alman gözüyle, profesör gözüyle dönmüş. Herhalde bundan tahminen 20 yıl, 25 yıl kadar önce olabilir yani bu olay. Çünkü bana anlatan da biraz 5-10 yıl önce anlatmıştı. Buraya gelmiş, arkadaşları demişler ki Amerika'yı gezdin, gördün. Anlat bakalım, nasıl? Yani Amerika'da biraz da bunların herhalde rekabetleri var, yarışmaları var, müsabakaları var. Efendim, bizim de öyle olmamız lazım. Çünkü hayırda yarışmak, hayratta, haseratta yarışmak bize, Kur'an-ı Kerim'in de emri, biz de yarışacağız. Bütün milletlerle yarışacağız. Birinciliğe, birinci olmacasına koşup yarışmamız lazım. Demişler ki, nasıl? Amerika mı iyi, biz miyiz? iyiyiz? Nasıl, nasıl görüyorsun durumu? Demiş Amerika daha iyi. Daha iyi. Neden demişler? Yani kompüter, bilgisayar sayısı daha fazla olduğundan da bakın çok önemli. Hemen böyle sanılır. Yani milli geliri şu kadar olduğundan mı? Fabrikası bu kadar olduğundan mı? Sayısı efendim halkının bu kadar olduğundan mı? Efendim bilmem kıtasının genişliği şu kadar olduğundan mı? Hayır. Amerika bizden daha iyi ileri. Neden? Onlar oradaki insanlar oradaki insanlar dikkat edin haftada en aşağı üç akşam Toplantı yapıyorlar, içtimai çalışma yapıyorlar yani sosyal çalışma diyorlar ve şimdi sosyalle alışımlılar efendim toplumsal bir faaliyet yani ferdi değil evinde kalmıyor efendim kendi keyfine bakmıyor yan gelip yatmıyor ne yapıyor toplumsal bir faaliyet yapıyor dışarı çıkıyor başka insanlarla efendim bir faaliyet orada ortalama bir insan Haftada üç akşam toplumsal faaliyete katılıyor. Halbuki bizde Almanya'da ortalama bir insan haftada iki akşam toplumsal faaliyete katılıyor. O halde Amerikalılar bizden ileri demiş. Bu beni çok etkiledi. Yani hiç bilmediğimiz bir yönden toplumları ölçmek. Toplumun böyle bir ölçümle ölçüncehini ben hiç duymamıştım daha önce. Onlar haftada üç akşam toplanıyorlar. Biz iki akşam toplanabiliyoruz. Üç akşama çıkamamışız. Onlar bizden ileri. çok mühim bir şey. Gerçekten de şimdi içimizde Avustralya'dan gelmiş kardeşlerimiz var. Ben Avustralya'yı gördüm. Efendim onlara misafir oldum. yadan sonra İngiltere'yi gördüm. Amerika'yı da gördüm. Şimdi orada bir şehre girerken pano var. Kocaman bir duvar var. Bir levhaların çakıldığı yer var. Orada kaç tane Toplumsal kuruluş var, yani dernek, vakıf, dini kuruluş vesaire yani hepsini görüyorsunuz. Orada arabayı durdurun kenara çekin, efendim yazarlar birliği, Kanarya Sevenler Derneği, golf sporu kulübü, efendim bowling kulübü, bilmem ne, Masonic temple, efendim bilmem e, mason mabedi diyor, mason derneği demiyor. Masonic Temple var. Orada ibadet Efendim bilmem ne Yahweh Witnesses, efendim Yah, Yahoşaitleri bilmem ne her şey var. Yani adam oraya girdiği zaman girdiği kasabanın girişinde burada benimle hemfikir olan kim var görüyordu. Böyle kocaman bir sürü levha. En küçük kasabada da var. Efendim büyük de var. Çok hoşuma gitti. Amerika'ya gittiğim zaman gördüm ki, toplumun hiçbir seviyesindeki insanı boş bırakmamışlar. Belli iki kat olmuş bir ihtiyar vardı, kadın, hafızası bir geliyor bir gidiyor. İhtiyar! Artık saçları bembeyaz olmuş filan, böyle biraz kamburlaşmış. O bizim gelinin yabancı dil öğrenme arkadaşıymış. Bak, ona bile bir görev vermişler. Amerika'ya gelen bir misafire, bedava parayla filan değil, bir misafire Amerika dilini anlatma vazifesi. Haftanın belli günlerinde toplanıyorlar, işte filan filan. Çok faydaları var düşündüm. İhtiyarlar dışlanmamış oluyor. Tecrübesini başkalarına aktarmış oluyor. Yabancıları tanımış oluyor. Onlardan edindiği bilgileri kendi toplumuna aktarmış oluyor. Yaşlıyı bırakmamış. Genci bırakmamış. Efendim, Talebeyi bırakmamış, Efendim, orta yaşlıyı bırakmamış, yani son derece ileri toplumsal çalışmalar içinde olduklarını gördüm ve anladım ki bizim eksiğimiz var. Ben de o zaman yazı yazdım derdine, dedim ki toplumsal kuruluşlar bir çeşit alettir, bir çeşit fabrikadır, bu da bir üretim yapar. Eğer toplumsal aletler çoksa toplum o aletlerle, onların çalışmasıyla ileri gider. Toplumsal aletler yoksa, yani toplumun içindeki kuruluşlar, hayır cemiyetleri, vakıflar, dernekler, kuruluşlar, bunlar yoksa toplum geride kalır. Varsa, çalışıyorsa her birisi bir güzel sonuç ortaya koyar, toplum ileri gider. Hakikaten pırıl pırıl, Avustralya'da böyle bir kasabaya girdiğiniz zaman, girişinde mutlaka çok güzel bir park vardır özene bezene, belediyenin yaptırdığı bir park vardır. Oraya girerdik biz, yani 20 araba 30 araba seyahat ederken, hemen oraya yanaşırız, abdest alma yerleri var, oturma yerleri var, yemek yiyeceksek masalarında yemekleri yerdik, efendim abdest alırdık, çayların çimenlerinin üstünde ezan okurduk, namaz kılardık. Çok kolaylık yani, rahatlık. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretim şeyi bakın ne kadar güzel. Yani her çeşit insan geliyor ve hayatın içinden onlar öğre yaşarken öğretiliyor ve bir insanın bir başka insana vereceği en kıymetli sadaka, en faziletli sadaka efendim ona öğrettiği bir şeyi bir ilimden bir bölüm olmuş oluyor. Sonra bir e, toplum içinde şeytanın belini en çok kıran şey, yetişmiş olan bir alim, bir alimin yetişmesi, fevkalade önemli şeyler. Sonra Müslüman'ın, bakın biz hepsinden ileriyiz, Amerika'dan da ileriyiz biz, Neden? biz haftanın üç akşamı değil, yedi günün yedisinde de her akşam toplanırız, işte toplantı yerimiz, işte toplantı zamanımız. Hem de günde beş defa daha şey yaparız, toplanırız ama bu nizamı, bu teşkilatı çalıştırabilsek, bu nizamı bir çalıştırabilsek ne büyük hayırlar olacak. Ben Amer, e, şeye, Suudi Arabistan'a gittim, orada bazı alimlerle tanıştık, orada da bir şey dikkatimi çekti. Ben Türkiye'de haftada bir vaaz veriyorum, bizim İskender Başa, camiinde haftada bir vaaz veriyorum, pazar günleri. Ama orada baktım, Oranın alimleri, dediler ki bu Peygamber Efendimiz'in soyunda takva ehli, salih, muhlis, halis bir alimdir, tanıştık. Her akşam, her akşam ders yapıyorlar. Birisini ziyarete gittik, adam evinin yanına bu caminin on müsli büyüklükte cami yapmış. Bu mekanın on müsli büyüklükte, böyle bir ucundan öbür ucun zor görünüyor böyle, cami yapmış, evinin karşısında ayrıca cami var. Kendi evine bunu yapmış, girdik, misafir olduk, kapılar aklına kadar açık, avludan geçtik, girdik, adamın evine girdik. Cami yapmış, oturduk, bize de itibar ettiler, köşeye şöyle, efendim aş köşeye sıraladılar, Tanı, tanıttılar işte nereden geldiğimiz kim olduğumuzu. Ama oradan Pakistan'dan gelmiş, profesör vardı, öbür tarafta İngiltere'den gelmiş, bilmem kim vardı, falanca vardı, filanca vardı. Üç tane kitap okudular birisi tefsirden. Birisi hadisten, birisi fıkıhtan. Hatta bize de fırsat düştü. Anlayamadıkları bir kelime oldu. Bize sordular. Siz Türksünüz. Farsça bilirsiniz, Arapça bilirsiniz. Biz de anlattık filan. Ama hayran kaldım. Her akşam bir şey öğreniyorlar. E böyle öğrenilir. Böyle birikir. Böyle gider. Kitapları yavaş yavaş. Diyor ki falanca güzel kitabı takip ediyoruz. Sayfa sayfa sayfa sayfa. E her akşam gidince biter. Benim babam da şeyhinin camisine her akşam giderdi. Şu arkadaşımın babası her akşam giderdi. Her akşam mutlaka oraya giderlerdi. Her akşam da bu ayetler, hadisler konuşulurdu. Bilgi gelişirdi, öğrenilirdi. Şimdi bunun sonucu, bu iki hadisi şerifin sonucu nedir? Yani bir kabileden çıkan bir alim, iblisin canına okuyor. Şeytanın belini kırıyor. Bu ne yapacağız? Aramızdan çoluk çocuğumuzu alim yetiştirmeye çalışacağız. Ben yapamadım, tamam evladım sen yetiş, ben senin arkandayım, sana derse de salacağım. Sen yeter ki oku, seni kuş sütüyle besleyeceğim. Kuşun sütü olmaz ama, yani Allah kaymakla besleyeceğim, efendim bilmem ne filan, böyle diyen insanlar biliyorum da ondan söylüyorum. Evladım yeter ki sen oku, öğren, ben, ben öğrenemedim bari benim yerime sen şu benim hevesimi yerine getir. Bir alim çıktı mı? Şeytan öteki adamları kandıramaz. Neden? Ayet okur, hadis okur, Allah'ın yoluna çeker. Allah'ın yolunda götürür yeseller. O halde çocuklarımıza alim yetiştirmeye çalışacağız. Hiç olmazsa köyümüzden, kavmimizden, kasabamızdan, kabilemizden efendim hiç olursa bir tanesi bir tanesi çıksın. Bir tanesi çıksın. Arapça bilmez. Müslüman kardeşlerim benim Kırk yıllık müslümandır, 60 yıllık müslümandır, 70 yıllık müslümandır Arapça bilmez. Okuduğu ayetlerin manasını bilmez. Allah'ın karşısına geçiyor, Allah-u Ekber diyor, namaza duruyor, bir şeyler konuşuyor, söylediğinden haberi yok. Ne dedi sen Arap'ına? O ne cevap verdi? Küçükten, anam babam beni mahalle mektebine gönderdiği zaman, efendim yaz saatinde bir şeyler öğrenmiştim, onu okuyorum. Olmaz böyle şey. İyi olmaz, oluyor da yani hiç olmaz demek değil de, Kur'an-ı Kerim'i bilmeden de okursa sevap da alır da, güzeli olmaz ya, böyle böyle şey olmaz. Allahu Ekber dedi mi insan, Allah'ın divanına geçiyor, Allah'ın huzuruna. Usulü bir hoca efendi, yaşlı başlı, dedi ki, cemaat döndü, saflarınızı düzgün yapın, yönünüzü efendim kumdeye güzel çevirin, safların arasında boşluk varsa doldurun, Namazın mutazam olması, safın mutazam olması namazın tamamındandır. Arkasından bir söyledi, tüylerim diken diken oldu, gözlerim biraz da yaşlandı. Yönünüzü Kabe'ye döndüğünüz gibi, kalbinizi de Allah'a döndürün dedi. Ayyy! Allah-u Ekber, Allah'ın uzununda duruyorsun. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor. allah Ekber ne demek? Millet allah Ekber'i bilmiyor. Ne demek? Niye böyle yapıyoruz? Allah'a bekler. Bir de kulağını böyle yapıyor miller. Ya bunun kulakla bilen ilgisi yok. Kulağı hizatına kavrayacak o kadar. Kulakla ilgisi yok mu? Buraya değmesi buradan elin bir geçmeyecek bir şey olmayacak bir şey yok. Bunun bir ilgisi yok. Ben bunu nereden anladım? Bir kitaptan okumadım tahmin ama öyle olduğunu sanıyorum. Kâbeyi i Müşerrefede tavaf ederken ne yapıyoruz? Hacı Rezve'de Yeminle yanaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Oraya gidenler bilir çoğu gitmişti buradaki kardeşlerimizin. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'yi yani şeyi sanki hacerül Esvet'i uzaktan istilam deniliyor. İstilam ne demek? Selamlama demek. Kabe'yi yani düşürrefede tavafa başlayacağımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Allahuekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuekber. Salat getirip dönmeye başlıyoruz. İşte o selam, selamlama, yani Allah'ın divanına girdiğin zaman allah Ekber diyorsun Allah'ın, Allah işte öyle öyle başlanır, ibadete öyle başlanır işte. O i̇şin başlangıcı o, çok mühim. Sonra rüküye gidiyorsun, efendim bir insan allah Ekber dedi mi Peygamber Efendimiz bildiriyor. Göğün kapıları açılır, namaza durduğu zaman iki tarafa Melekler, huri kızları dizilir, cerabı ı Mevla'nın huzuruna gireriz. Bunu idrak etmesin lazım. Secdeye kapandığı zaman Rahman'ın ayağına kapanmış gibi olur. Bunlar biraz şey ama, yani hadis-i şeriften söylenmiş olduğu için söylüyoruz. Yani teşbih manası anlaşılmayacak. Hacer-i Esvet'i öpen insan, el süren insan Allah'la sözleşmiş olur. Diyor mesela hadis-i şerifte. Bunlar mühim şeyler. Rahman'ın önünde secde ediyorsun. Müthiş bir şey. Muazzam bir şey, zevkine doyurmayacak bir şey ama bu zevkleri tatmak lazım, bu kelimeleri bilmek lazım, söylenen lafları bilmek lazım, Arapça bileceksin. Hadis bileceksin, Kuran-ı Kerim'i bileceksin, manasını bileceksin, dinini bileceksin, hangisi haram, hangisi helal, hangisi doğru, hangisi yanlış bileceksin. E bilmiyoruz hocam, Arapça bilmiyoruz. Arapça bilmiyoruz, tamam. Fenerbahçe takımı, futbolu İyi öğretmek için, Brezilya'dan antrenör getiriyor mu? Getiriyor. Sen de dünyanın öteki ucundan seni Allah'ın iyi kulu yapma eğitecek, antrenör getir. Hoca getir, bilen insan getir. Her akşam gel, şuraya kara tahtayı koyun, Arapçayı öğrenin, bir iki ayet öğrenin. Sahabe-i kiram Kur'an'ı nasıl öğrenmişler? E, Kur'an-ı Kerim bir tane öğrenilmez, koca var. Tam. Yani birden öğrenmez. Hadi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e öğren. Hadi dediğin zaman üç sene geçer. Olay değil bu Kur'an-ı Kerim'in tamamını öğrenmek. Ama nasıl öğrenmişler? Her gün bir aşır öğrenmişler. Aşır ne demek? Aşağı yukarı on ayet demek. mana bütünlüğü olan bir ayet grubuna Kur'an-ı Kerim'de aşır denir. Bu ayın harfi ile gösterilir. Ayetin sonunda bir tek ayın varsa bu aşırın sonu demektir. Yani eğer Mala takip ederek bir, bir miktar Kur'an okumak istiyorsan, Hoca Efendi bir aşır şerif okur musunuz? Anlam bütünlüğü olan bir grup ayet okumak istiyorsan, ayından ayına kadar okuyacaksın. Bakarsınız, merak edin eve gidince, eve gidince Kur'an-ı Kerimlerinize bakın. Her ayetin sonunda ayet numarası olan bir gül olur, onun orada ayın varsa işte orası okunacak kısmın bölümün sonudur. Yani nokta demektir. O. Paragrafın sonu demektir yani. Paragraf değil, aşır diyorlar. Aşır, aşır Kur'an'ı öğrenirlermiş. Aşır öğrenmiyor hocam? Şu kadar bir şey veya bu kadar bir şey, veya bu kadar bir şey olsun, bu kadar da olsa, iki karıştı olsa, insan bir günde bunu öğrenir. Zor değil. Neler okuyoruz, ne romanları bitiriyor millet. Allah! Biz de yaptık yani, hocalar zorladı bizi, mektepte edebiyat hocaları, şu romanın özetini çıkar Allah Mustafa'nı versin. Ne yapayım ben, efendim bilmem Rus, e, bilmem efendim yazarı, şairi falanca, bilmem efendim Fransız edebiyatçısı falanca, İngiliz e, edebiyatçısı, Shakespeare bilmem ne, neleri öğrettiler bize, dinimiz hariç, din hariç her şeyi öğrettiler, Yunanlıların masallarını bile öğrettiler. Zeus diye bir herif varmış, efendim, Olimpos dağının tepesine oturmuş, oradan etrafa yıldırım yağmış. E bunu nereden bildim ben? Öğrettin mi? Efendim, Venüs diye bir putları varmış, Baküs diye bir başka putları varmış, birisi şarap tanrısıymış putuymuş, ötekisi aşk tanrısıymış, bir ikisi meşk tanrısıymış. bana Yunanlının safsatasından, şirkinden, küfründen bana ne? Bana imanı göstersene, imanı öğretsene. evran ne güzel söylüyor. Cümbi hâni hikmeti yûnâniyen, hikmeti bir <gülüyor> de. Yunanlılar öğreniyorsun, imanlılar da öğren. İmanı bilmek yok. İmanı öğrenmek yasak. İmamatik okulları kapatılmalı. Kur'an kursları kilitlenmeli. Neden? E, Müslümanlık öğrenilmesi. E de, şey olur mu? Yunan mitolojisini öğrenecek olur mu? Olur! Öğrenebildiği kadar öğren. Efendim, Truva'yı bilmem kim kuşatmış, efendim bilmem hangi herifi bilmem hangi herif kovalamış, o destanı varmış da, o onu gırtlaklamış da, o onu gırtlaklamış da, bilmem ne. Bana mı? Bunların benim dünyama, ahiretime faydası nedir? Ya bana bunları okutun? Niye bana Fransızların dinsiz, dinsiz filozoflarını okuttunuz? Ben şimdi onların hepsinin yanlış düşündüğünü biliyorum ama ömrüm bitti, profesör oldum, emekli oldum. Şimdi ben biliyorum. Herkes bunu bilmez ki. Onlar matah sanıyor, adam sanıyor. Adamların hepsi geri kavalı adamlar. Bir şey haberleri yok. Dünya evi de düzgün bilmiyorlar. Ahireti hiç bilmiyorlar. Bunlardan bir hayır gelmez. Ne olacak? Biz kendimiz... Eğitimin yaşı yok, ama bak İslam biz, nizam koymuş, her gün, günde beş defa toplanıyoruz, her akşam toplanıyoruz. Müslüman İhlaslı Müslümansa her akşam geliyor namaza, her sabah geliyor. Aşır aşır Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz, yani paragraf paragraf diyelim. Paragraf Yunanca, kullanmak istemiyorum, paragraf. Graf yazı demek paragraf. Hay adı batı Bunun bir şeyi yok mu ya? Türkçesi yok mu? İşte Kur'an'da aşır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de aşır. Aşır aşır öğrenilermiş, öğrenildi o zaman. Bir sayfa öğrendirim, ne olacak? Peynir ekmek yer gibi gider bu. Meyve suyu içmek gibi gider. Kolay. Hem çocuk çocuğuma da öğretirim. Hanıma da öğretirim. Gel hanım ya. Senden ben şimdi bir şey istemiyorum. Aç da iç de istemiyorum, iç de istemiyorum. Otur şuraya. Geç karşıma, çocuklarla topla. Gündüz ne işi yapacaksan yap, ben ona karşılayayım. Ben geldiğim zaman... Bölüm bölüm, Kur'an'ı öğreneceğiz. Sayfa sayfa, Resulullah'ın nasihatlerini öğreneceğiz. Bildiğimizi hanımımıza öğreteceğiz, çocuğumuza öğreteceğiz. Evladım, öyle yapılmaz. Gel canım, ben sana, bak şöyle yap. Sana şunu alacağım, bunu alacağım, poros şekeri alacağım, elma şekeri alacağım, para vereceğim, kalem alacağım, çanta alacağım. Al sana efendim şunu bunu öğretmemizde lazım. En hayırlı faaliyet, şeytanın belini kıran, şeytan ne? Şeytan hepimizi baştan çıkartan bir mahluk, hepimizi raydan çıkartan, treni deviren mahluk bu. Hepimizin efendim, ahiretini mahvetmek istiyor, cehenneme düşmesi, düşürmeye çalışıyor, şaşırtmaya çalışıyor, aldatmaya çalışıyor, günah işletmeye çalışıyor. E şeytanın belini? İşte alim kırıyor. Onun için çoluklarımız alim yetiştirmeye çalışacağız. Kendimiz ilim öğrenmeye çalışacağız aziz ve sevgili kardeşlerim. İşte iki mühim şeyi öğrenmiş olduk hadisi şerifi. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Bu biraz efendim gençlere yağ çekmek gibi olacak ama yağ çekmiyorum. Sayfa efendim, sayfada sırada o geldiği için. Ehendi. Ma min şeyin ahabbu ila Allah ve celle min sabitin taibit. Ve ma şeyin evrado ila Biraz yanlış yazılmış olmuş Evrado ila Allah min şeyhin mukimin ala maasihi. Ve ma fi hasenat, hasenetun ahabbu ila Allah min hasenetin. Dönmediği Leyletü Cumaat'in Ev cum'a ama fi var, ev cum'a ve mâ bir evradu ilallâhi minzembin yûmeri fi ile cumaati ve yevmi cum'a. <gülüyor> Selman radıyallahu <gülüyor> anh bu üçüncü hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz hem gençlerden bahsediyormuş hem de ihtiyarlardan, arkasında ihtiyarlarda geliyor. ve mâ min şey'in ehabbu ilallâhi azze ve celle bin ta'ib Allah-u Teala Hazretlerine tevbe eden bir gençten daha sevimli, hiçbir şey yoktur şu dünyada. Allah'ın en sevdiği şey, şey diyor yani insan da demiyor. Demek ki daha geniş kavram, daha geniş kapsamlı bir şey. Hiçbir şey yoktur. Tevbe eden bir gençten daha sevimli bir şey, yoktur. Aziz ve celil olan Allah. Demek Tayyip dediğine göre tabi şab, ne demek? Şabab gençlik demek. Genç, hata işlemiş. Deli, delikanlılıktan bir şey yapmış filan ama Tayyip tevbe demiş, dönmüş. Tevbe yarabbi demiş. Affet yarabbi demiş. Ben bundan sonra iyi insan olacağım demiş. Allah'ın yanında Böyle tevbe eden bir gençten, Aziz ve Celil olan Allah'ın yanında böyle tevbe eden bir gençten daha sevindi bir insan yok. Daha sevindi bir şey yok. İnsanlar değil, başka şeyler de giriyor işin içine. Hepsinden sevimli. O zaman meleklerle geçiyor. Şey dediğine göre, hatta zaten başka hadis-i şeriflerden biliyoruz, böyle Allah yolunda yürüyen bir genç, meleklerden de üstün oluyor. Bir Müslüman, meleklerden de üstün oluyor. Tevbekar olduğu zaman iyi kul olduğu zaman gelelim bunun öbür tarafına işin vema min şeyhin evgadu ilallahi min şeyhin Allah'ın indinde efendim işlediği günahlarda ısrar edip devam etmekte olan ihtiyardan da daha efendim sevimsiz bir şey yok. İhtiyarlamış gitmiş, hala gençliğinden beri işlemekte olduğu günahlara devam ediyor, hala isyanda devam ediyor. Measi ne demek? İsyanlar demek. Masiyet kelimesinin çoğulu günah. Allah'a insan asi oldu mu günaha giriyor. Maasi günahlar. İsyanlar manasına geliyor. İhtiyarlamış, şey ne demek? Saçı sakalı ağırmış demek. Yoksa bizim Türkçe'de bizim özel manasıyla kullanıyoruz, tarikatın başındaki alime şeyh deniyor, o değil. Şeyh, şimdi Arap memleketine giderseniz, Allah nasip etsin gitmeyenlere, efendim Cidde'de havaalanında indiniz, efendim, birisiyle konuşuyorsunuz filan, yani yaşlıysa bir kimse, ne diyeceksiniz bu adama, amca mı diyeceksiniz? Türkçe olsaydı amca derdiniz, dayı derdiniz, bir şey soracağınız zaman, orada ne denir? Ya şeyh denir. Yani ey yaşlı bey filan marazlar. veya ya üstad denir. üstat da, da deniliyor yani şeyh de deniliyor. Yani yaşlı, saçı sakalı ağırmış olgun kimse demek. Allah'ın en sevmediği şey de hala yaşlandığı halde isyanında ısrarlı, isyanında, günahında müdavim, devamlı olan kimsedir. En sevmediği odur. Şimdi bu iki sözden ne çıkar? Gencin İçindeki efendim arzulara rağmen, kafasında esen rüzgarlara rağmen tövbe edip Allah'ın yoluna girmesi çok iyi. Allah'ın en sevgili kulu olacak. Allah yanında en sevgili şey olacak. Kullardan da ileri. Meleklerden de ileri olacak. Çok sevgili olacak. O halde efendim hata etmeyen kul olmaz. Hata işlemişsek bile hatadan dönmek taib ne demek? tâbe i Tevbe'den, kelimesinden geliyor, ismi fail bu, yani efendim, o fiili yapan demek, Tâib dönen demek. Yani yanlış ola gidiyormuş, efendim, dönüyor. Günah işliyormuş, dönüyor, bırakıyor. Tâib bu demek yani. Tevbe-i Arap, tevbe Arap diyor. Hz. Ali Efendimiz küfe mescidine girmiş, kapıda. Şöyle etrafa bakılmış, kenarda birisi tevbe yarabbi, tevbe yarabbi, tevbe yarabbi diyor, bana bak demiş ona. Tabi herhalde kendisi kühe mescidi filan dendiğine göre kendisinin halife olduğu zaman, dördüncü halife olduğu zaman yani. Hz. Ali radiyallahu anh, efendim. bana bak demiş, sadece dil ile tevbe yarabbi demek yalancıların tevbesi. E nasıl olacak tevbe? Her şeyi ile dönecek, lafta dönmeyecek. Hayatı dönecek. Hayatı değişecek. Tevbeden evvel şöyleydi, tevbeden sonra böyle. Hapse giriyor. Bugün okudum. Çok hoşuma gitti. İki senede Amerika'da bizim Müslüman kardeşlerimizden birisi hapse tıkmışlar. Belki haklı, belki haksız. Haberin altını okuyamadım. Efendim. Hapse girmiş bizim kardeş. Türk, Müslüman. Amerika'da hapse girmiş. Belki trafik kazasından girdi. Belki Başka bir şeyden, sebebini okuyamadım. Neden girdiyse, evet, haklı haksız. Ama hapse düşmüş. iki senedir oradaymış. İki senede 1500 tane insanı Müslüman etmiş oradaymış. Senede 750 kişi. 750'yi ona bölsek 75, 12'ye bölünce 60 diyelim. Efendim, ayda 60 kişi, günde 2 kişi. Vay, maşallah, maşallah. Boyla Efendim, çalışmış makine gibi efendim, Müslüman etmiş. Ben böyle Müslüman olmuş kimseler gördüm Amerika'da. Zenci, hapisteyken Müslüman olmuş. Ekseriyetler hapiste şey oluyor ya, genç zaman var ya, fırk diye gidemiyor bir yere, tıkılı oraya. Tıkıl olduğu için mecburen dinleyecek. Bilen insan söylüyor, konuşuyor, mecburen. En çok hapiste Müslüman oluyor. Neden? E, dinliyor, başka zaman dinlemez. Allah ısmarladık gider, Allah ısmarladık da demez. Efendim kalkar gider, maça gider, bilmem nereye gider, bara gider, pavyona gider, anlatamazsın. Anlattığın zaman anlıyor. Orada da anlıyor mecburen zaten hapis. İki senede 1500 kişi. Ya birbirimize soralım biz kaç kişiye, kaç kişiye İslam'ı anlattık da kaç kişiyi Müslüman etti? Var mı acaba bizden bir baba yiğit aramızda madalya verelim, altından madalya verelim, kırmızı şeritli. Yani bir Alman'ı Müslüman etmiş, bir mübarek içimizde var mı? Anlattım, anlattım, Alman kabul etti, Müslüman oldu. Belki vardı, Bir Alman kadını Müslüman etmiştir, evlenmiştir, olabilir yani buna ihtimal veriyorum. Ama öteki türlü böyle bir Alman erdi. Anlatıp anlatıp da efendim İslam'a çekmek kolay değil. 750 kişi bir senede İki senede 1500 kişi. Çok hoşuma gitti. O, o haberi kesmek lazımdı. Neredeyse gazeteyi kaçıracaktık. Hangi gazete olduğunda unuttuk. Evet. TV diyeceğiz. edeni Allah çok seviyor. Günahta ısrar etmeyeceğiz. Efendim? Allah günahta ısrar edene de çok kızıyor. En kızdığı da yaşlandığı halde hala devam eden. En çok ona kızıyor. Neden? Şimdi gençken duyguları ölçmek mümkün olsa, elektrikçiyine bağlasan, gösterdiye bağlasan, bu gencin duyguları 80, 90, 97, 98 öyle gider. Ama yaşlanın, pili azaldığı için zayıfladığı için aküsü, bunun iki tarafından kulağından ip şeyleri telleri soksa, bunun ibresi 30, 35, 37 böyle gider yani. Sonuna kadar gitmez. E ya sen artık kendine hakim olacak hale gelmişsin. Yani nefsin o kadar kuvvetli değil. E, dünya'yı görmüşsün, geçirmişsin, yaşlanmışsın. Ne bu hala? Ne zaman ustanacaksın? Ömür bitiyor. Ha burada şimdi efendim. Madis görmüştüm ama o herhalde buralarda yok efendim. Her gün hiçbir gün yoktur ki diyor. Ha burada. Bu da. Bunu da okuyalım şimdi sırası geldi sohbetin içinde. Ma'min min savahin bikul ibad illa ve sarihun yasrahu. Ya ayyuhan nas, nitu li't-turabi veme u li't-danai vebnu bil khara. Kim rivayet etmiş? Efendim Ez-Zübeyr efendim Raviye radıyallahu a. Efendim, veahibille dünyede bu hadis şey. Sonra manasına geçelim. Maamil sabahın hiçbir sabah yoktur ki. Yani yarın sabah da böyle olacak. Bu sabah da böyleydi. Her sabah böyle yani. Hiçbir sabah yoktur ki kulların, yaşayan kulların eriştiği hiçbir sabah yoktur ki yaşayıp da sabaha çıkıyor ya insanlar, yaşayanlar. Hiçbir kulların böyle eriştiği hiçbir sabah yoktur ki illa ve sarihun yasrahu. Birisi bağırır yüksek sesle. sarihun H harfiyle. Satla sarihun. Sarih ne demek? Saraha yüksek sesle bağırmaktır. Bağır, haykırır Efendim? Kim kim bağırır? Birisi bağırır. Kim bağırır? Bağırsa bağırsa bu sözü kim söyler? Allah'ın vazifelendirdiği bir melek söyler. Bağırıyor. Ne bağırıyormuş? Ne söylüyormuş? İnsanların hepsinin efendim duyabileceği bir şekilde ne söylüyormuş? Ya ey ey insanlar, müminler, kafirler, işte ey insanlar, dünyada şu anda yaşamakta olan insanlar, ey insanlar. Lidu, lidura, lidu velede yelidu lit doğurmak manasına gelen bir fiil. Velede <gülüyor> yelidu lit efendim doğurmak demek. Lidu litra. Toprak olsunlar diye doğurun bakalım. Evlatları meydana getir. Ha demek ki her evlat toprak olacak. Demek ki herkes toprak olacaklar. Demek. demek yani her annenin babanın evladı toprak olacağını gören annesi babası ondan önce olur zaten. Toprak olmak için doğru lecmahu lil fehla fani olması yok olması için toplayın. Nu lil haram. olsun diye inşa edin. Bu ne demek? Biraz romantik dediğimiz yani insana dokunaklı Efendim bir ifade bu. Bir melek her sabah insanlara böyle bağırıyor. Yani her doğan ölecek yahu. Gafletten uyansanız da. Aklınızı başınıza toplasanız da. Ölenlerden ibret almaz mısınız? Gidenleri misiniz? Kimse kalmıyor. Siz de, sizin de gideceğinizi düşünmez misiniz? Hazreti Ömer mührüne yazı yazdırmış. Kefa bil mevki vaizen ya Ömer. <gülüyor> gün. Her, her imza atacağı yere mühür basıyor. O zaman mühür var. Yani bizim şimdi imza usulü var. O zaman mühür var. Mühür yerinde geziyor. Basıyor. Bastığı zaman ne yazısı çıkıyor oraya? Peygamber Efendimiz'in mührünü gördük. Mesela ne yazıyor? Muhammedun Resulullah. Ama sıra nasıl? Muhammed aşağıda, Resul ortada, Allah en yukarıda. Muhammedun Resulullah. Mühür böyle. Beyanber Efendimizin de mektubu var. Basılıyordu. Anlaşmalara, Efendim muahedelere vesairelere mektuplara basılıyordu. Hazreti Ömer nasıl yazdırmış mektubuna? Ölüm sana vaiz olarak yeter ya. Ölüm vaiz olur mu olur? Birisi örgü mü? Arkadakiler o vaiz bak. Dikkat edin dünya fani, siz de öleceksiniz demek o. Vaiz ediyor. Hatta diyorlar ki. Ölen için ağlamayın kendinize ağlayın. Onun imtihanı bitti. İyi insansa cennete girecek. Dünyadaki sıkıntısı, meşakkati gitti. Siz kendinize ağlayın. Kendinize düşünün, kendinize ağlayın dedi, diyor. Evet, her doğan ölecek demek bu sözlerin birinci manası bu. Sonra ikincisi vecma ulil ferar. Toplayın toplayın bakalım araları kulları, malları, mülkleri toplayın bakalım. Ne olacak? Fani, fani, dünyanın, fani dünyanın şeyleri, sana kalmadı, kalmadı, kalmayacak, sen kalmayacaksın çünkü burada, elinde de durmayacak. Yani durduğu yerden, şimdi bugün bir, bir iki yer gezdik, eğitim gören bir okulmuş, içinde eğitim yapılan. Eğitimi bırakmışlar, binaları satımlar çıkaracaklar. hemen mahallenin çocukları camlarını kırmış, ayaşlar, berduşlar kapıları sökmeye başlamışlar. Hemen konferans e, spor salonunun içine ateş yapmışlar. Tavanı, tavanı yani eritmiş oradaki potrelleri, kirışları, çelik kirişleri eritmiş, yumurtmuş. Tavanın üstü çökmüş. Koskocaman geniş spor salonu yani basket, voleybol, her türlü oyunun oynanacağı geniş şey çökmüş, ha, Harap oluyor. İnsanın gözü önünde harap oluyor. Kendim ala harap oluyor. Bir de tabii kendisi zaten gidecek. Efendim, faali işte o da mal faali, geniste faali. Toplayın, toplayın bakalım faali olan şeyleri. Toplayın. Bir de Webnu lil Harab inşa edin bakalım, inşa edin. Harab olacak. Bu sarayların, şu dostların, sahiplerini sorun bakalım, nerede şimdi? Elbette bir tarihi deva, bilmem ne sarayı, bilmem ne sarayı diye sorun bakalım sahipler ne? Var mı o krallar, o Derebeyler, o şatoların sahipleri neredeyse? Hepsi gitti. Hepsi gitti, hepsi bitti. Bunlar neyi gösteriyor? Bu hadis-i şerif neyi gösteriyor? Gözünü aç, ey Müslüman, her şey fani, ahiretine rağbet et, ahiretini kazanmaya çalış diye onu gösteriyor. Eğer bir insan akıllıysa nasıl davranacak? Ebedi saadeti kazanmaya çalış cenneti kazanmaya çalışacak, cehenneme düşmemeye çalışacak. Fani dünyaya ben bağlayıp, fani dünyayı ele alıp ahireti unutmayacak. Bilecek ki bu dünya, diyor ki Farsça bir şair, bu dünya vefasız bir koca karıya benzer diyor. Koca karı demesi yaşlılığından, karıya benzetmesi efendim. Diyor ki, bu koca karı nice insanlarla evlenmiştir de kaç tane kocadan geriye kalmış bir karıdır bu? Yani insan hani böyle hiç evlenmemiş, böyle taptaze bir gelin almak var, bir de kaç tane kocayla evlenmiş efendim, bir koca karı? Yüzü buruşuk, beli kambur, efendim, işi bitmiş, kaç tane kocayla evlenmiş evlenmiş? İnsan böyle cadaloz, Acüze alır mı? Nikahlanır mı? Nikahlanmaz. E dünya ne? Koca karların en yaşlısı. Ta ne zamandan bu zamana kadar yaşını, dünyanın yaşını alimlere sorun. Kaç tane koyacaklar rakamın önüne. Bu dünya şu kadar bin yıllık. Vay! Vay şaşkın vay! Böyle bu kadar cadolaz, bu kadar ihtiyarını sevdin. Buna bağlandın. Efendim bununla nikahlandın, bununla mesmutlu olacağını sanıyorsun sen. Yazıklar olsun. Vaki olan ahiret, asıl insanın rağbet edeceği ahiret, gideceği yer, Ahirete ne hazırladın? Bak, hocaların bazısı orasını okur, bazısı sadece sondaki üç ayet okur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyemezine ve nüttekullah, ey iman edenler, ya Allah'tan korkun. Takva ehli olun, Allah'tan korkun. İttekullah vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat Herkes ahirete buradan ne gönderdiğine baksın. Ahirete bir şeyler gidiyor her gün. <gülüyor> ne gidiyor? E bizim yasa gitti şimdi. Postalazlar, melekler ahirete gitti. Yasa namazını kıldı, hacı filanca osna bürükte diye paketin içinde senin lavanda var. Gitti. izlete, yollandı. Ahirete ne gönderiyoruz? Amellerimizi gönderiyoruz. Hayır veya -ha şer. Verten zül nefsün mahkal temet Yarın ahirette karşısına gelecek amel olarak ahirete neler gönderdiğine herkes baksın. Günah gönderiyor. Hayırı yok. Sabahtan akşama hayırıyor yok. Verten zül nefsün mahkal temet ve te kul lah inna Allah'tan korkun Allah her yaptığınızda haberler gecede gündünde saklıda gizlide açıkta evde barda barda pavvonda yedim nerede ne yapıyorsan hepsini Allah görüyor takva etli olun Allah'tan korkun Allah'tan sakının ona hazırlanın Peygamber Efendimiz koyun kestirdi. Peygamber Efendimiz fakir değildi zengin mi? Çok şey vardı elinde ama tutmazdı elinde. Hemen dağıtırdı. Hemen fukara sahabeye, asabı sofraya hemen hemen, hemen dağıtıverirdi. Altın gelirdi. Sofranın üstüne altın yığılırdı. Galimet gelirdi. Avuç avuç dağıtırdı. Bir şey yok. Tamam. Hiçbir şey bırakmaz. Hz. Ayşe validemiz de öyle. Sahabe-i da öyle. Hz. Ayşe validemiz lahtar lafa geçiyoruz. Birinciyi unutmayalım. Peygamber Efendimiz'e anlatacağız asıl önce onu anlatalım Kurba, e, koyun kesti Peygamber Efendimiz yensin diye. Dedi ki bunu dağıtın kesileni fukaraya dağıtın namaza gitti namazdan geldi ne yaptınız dedi kurbanı ne yaptınız kesilen koyunu ne yaptınız ya Resulallah bir ön kolunu kendimize ayırdık gerisini tasadduk ettik fukaraya garibanlara efendim, yoksullara verdik bir tanesi kendimizin oldu, gerisini dağıttık, başka bir şey kalmadı bize. Bir tanesi bir bacağı bizim, ötekiler başkası. Demek ki bir bacağı hariç, bir bacağı hariç hepsi bizim olmuş dedi Peygamber Efendimiz. Demek ki tutulan bacak hariç, ötekilerin hepsi bizim olmuş dedi. Ne demek istedi? Yani sevap olarak ahirete gitti artık tasattuk edilen şey, sevap olarak tamam koyunun dörtte üçü sadaka olarak gitti, hepsi sadaka veren insanın defterine yazıldı, kazancı oldu, bitti. E geriye kalan, geriye kalanla bir şey yok, evinde, evde kaldı. Demek ki bir budu hariç hepsi şey yapmış. Hz. Ayşe validemizin fıkrasına, menkabesine geçelim, Hz. Ayşe validemiz de böyle bir efendim şeyi Efendim, oruçlulardı kendileri. Efendim, hayır haseratı dağıttı, dağıttı, dağıttı, dağıttı. Akşam oldu. Hizmetçisiyle gönderiyor. Al bunu, halancı yere gönder. Al bunu, planci yere. Kölesiyle, cariyesiyle. Efendim, dağıttı her şeyi. Ondan sonra, akşam oldu. Akşam yüzyılın okundu. Oruçlular. Köle de oruçlu, cariye de oruçlu. Hazreti Ayşe validemiz de oruçlu. Peygamber Efendimizin hayatından sonra bu. İkisi de sonra da bir şey yok, azıcık bir şey. Yani diyelim ki bir iki hurma filan, dayanamadı şey cariye. A mü'minlerin annesi dedi. Hz. Ayşe ne? Anamız? ve وَاَزْوَاتُهُوا اُمَّهَاتُكُمْ Peygamberin, hanımların, sizlerin anneleridir, Kur'an söylüyor. Hz. Ayşe anamız bizim. Aa, 1400 yıl önce yaşamış, Azetâ işe aramız bizim. Ey müminlerin annesi dedi. Ya Ümmel Müminîn, ey müminlerin annesi dedik cariye. O kadar dağıttın ve güzelim güzelim etleri yiyecekleri bilmem neleri yutkundum yutkundum. Hepsini dağıttın. Birazını da kendine ayırsaydın ya bak şimdi suyla, hurmayla efendim iftar ediyorsun oruçtan sonra. Yani insan biraz yemek ister, sofrada kalabalık ister. İştahıyla yer. Su da aramısan bulunduğumuz zamanlarla ben biliyorum, orada oruç tuttuğumuz zamanlardan insanın iyiliği çekildi çok zor orada oruç tutuyor. Burada bir şey değil, burada hava serin, burada oruç tutmak bir şey değil, orada, böyle insanın içi süngerleşiyor. Çok böyle sıcak olduğundan, çok zor oluyor oluşturmak oruç tutmak. Akşama kadar oruç tutmuş, yiyecek de yok. Ey müminlerin anası, biraz dağıttıklarından bıraksaydın da, Güzelce yemek yeseydin ya dedi, acıdı yani, cariyesi Hz.Aişe aramıza acıdı. Ne cevap verdi o da, dedi ki aklıma gelmedi, hatırlasaydın onu da yapardın. Hatırlasaydın onu da yapardın dedi, bak kendisi aklına gelmiyor, dağıtıyor. Dağıttı mı kendisi oluyor? Ey insanlar, ahirete şimdilerine gönderdiğinize bakın. Bu ne demek? İyi şeyler gönder demek. Hayır yapın, cennete hazırlanın. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın demek. Vettekullah, yine Allah'tan korkun. İnne Allah'a habirun, habirun bima ta'amelun. Allah sizin her yaptığınızı görüyor. Bu ne demek? Fena şeyler yapmayın. Ahirette hesabı var, cezası var. Sonra canınız yanar demek yani. Nasıl hesabı var? hemen yamen ya'mel miskâle zerretin hayren yerahu, ve men ya'mel miskâle zerretin şerren yerahu. Şu güneş çıktığı zaman şöyle güneş ışığında uçuşan tozlar kadar bir hayır işlesen, onun ağırlığı kadar hayır işlesen, onun karşılığını ahirette mükafat olarak göreceksin, o toz ağırlığı kadar şer işlesen, ahirette o hesaba girecek. O kadar ince, yani tozu tozuna, zerresi zerresine her şeyin hesabı olacak, yani ona hazırlanmak lazım. Allah'tan korkun, Allah her yaptığınızı görüyor, bak yazılıyor bunlar. Kafir ne diyecek? önüne dökülecek şeyler. Nasıl bir kayıtsa biz şimdi videoyla insanların konuşmasını ve görüntülerini kaydedebiliyoruz. Eskiden video yoktu, sadece ses kaydediliyordu. Gramofonla filan başladı bu iş. Efendim böyle çarklı, çevirmeli gramofonla, kocaman böyle boru, açılan borulu gramofonla başladı bu iş. Plaklarla başladı. Oo şimdi şimdi neler neler çıktı. Efendim işte bak Ses de kaydediliyor, görüntü de kaydediliyor. E Allahu Teala Hazretleri her insanın işlediği her ameli her cihetten kaydediyor. Bunların hepsi ortaya dökülecek. Ortaya döküldüğü zaman kâfirin aklı başından gelecek onları görünce. Şaşıracak, hayret içinde kalacak. Diyecek ki: "Mâlihazer kitabı la yughâdiru sagîratan ve lâ kebîratan illâ âhsâha." Nasıl yazı bu? Nasıl tespit edilmiş? Önceden iyice hepsi yazılır. Hepsi hesaba girecek. Onun için, az ve muhtemelen kardeşlerim, işte bu ıı, ışığında bizim aklımız varsa, ahiret için hazırlık yapmamız lazım, Efendim cehennemden sakınmamız lazım, cenneti kazanmak için gayrete gelmemiz lazım. Akıllı insan nefsini ne yapar? Zapt eder, nefsine hakim olur ve ahirete hazırlanır. Akılsız insanda, aciz insanda aciz diyor Peygamber Efendimiz, aciz çünkü cenneti kazanacaktı, kendisini koruyacaktı, onu bile yapamadı. Kendisinin menfaatini düşünmekte aciz. Aciz insanda ne yapar? Nefsinin arzuları peşinde sürüklenir, takılır onun peşine, Takıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına, Nefsimin arzu ve heveslerine. Takıldım gidiyorum der gider. Sonra da ne yapar? Bir şey daha söylüyor peygamberimiz o önemli bizim bu çağımız için ve temel ve temel ne? Alâllâhül emanîye. Bir de der ki Allah kabuldür rahimdir, affeder, bağışlar elbet ben de benim atacak ki ben de bağışlar filan der. Bu işte bu zamani insanın şeyi. Allah'ın başka işi yok da beni cehenneme atacak diye bir sıkmaz. Duyduk ya. Yani. Atacak tabi. Yani kimi atacağını bildirmiş, kimi cennete sokacağını bildirmiş. Sen günah işlersen atacak tabi. Hesap var, elbette hesap var. Kimisi diyor ki, demiş ki, ya ben öldükten sonra beni dereye atayım. Ölmüşüm, canım çıkmış, hissim yok. Atın beni dereye ne olacak. Ölmüşüm artık. İmanı yok. İmanı yok. Canı çıktığı zaman işin bittiğini sanıyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir harbinden sonra müşriklerin cesetlerinin atıldığı çukurun kuyunun başına geldi. Dedi ki ey kafirler, ey müşrikler biz Rabbimizin bize vaat ettiği mükafatlara, zafere güzel sonuca ulaştık. Siz de Rabbimin size bildirdiği felaketlere, cezalara çarpıldınız mı uğradınız mı dedi, böyle soruyor. Sahabe-i böyle baktılar, şaşırdılar. Ya Allah dediler. Bu ölüler yığılmış, atılmış oraya artık, öldürülmüş müşirkler yani. Duyar mı? Sizden iyi duyar mı? dedi cevap vermezler İyi duyar mı cevap veremezlerdi. Evet. Az ve sevgili kardeşlerim bir hadisi şerif daha efendim okuyarak bitireceğim konuşmamı. Onu da şöyle elime kitabı alıp okuyayım. Hazreti Ayşe aramızdanmış bu hadisi şerifte. Bir de benim bir şakam var her zaman onu yapıyorum duramıyorum yapmadan. Şimdi size sorsalar ana dilinizle. Ana diliniz ne? Türkçe, Almanca şey, yabancı dilimiz. Ana diliniz ne Türkçe? E Hz. Ayşe anamız değil mi bizim? Hz. Ayşe anamızın dili neydi? Arapçaydı. Bir ana dilimiz de Arapçaymış demek ki. Ara dilinizi öğrenin, ayıp. Almanca öğrenip de, başka şeyleri öğrenip de insan ana dilini öğrenmesi olmaz. Ehen. Ana Arapçayı öğrenin, Kur'an-ı Kerim'in tadını duyun. Ma min saatin temuru bıbne Adem, lem yezfihillah Teala fiha illa hussera aleha yevmel fiame. Bu son hadisiyet, bununla şeyi bitiriyorum. Efendim, sohbetimi bitiriyorum. Hazreti Ayşe validemizden, Mevahibi ledinliği ve Kullani'nin eseri var. <gülüyor> Adem oğlunun başından geçen hiçbir saat yoktur ki içinde Allah'ı zikretmeden boşuna geçirdiği hiçbir saat yoktur ki kıyamet gününde onun için bu sebebi nedamet ve hasret olmasın. Yani ne demek? İnsan bu dünyadayken eğer zamanını havaya geçirirse, boşa geçirirse, gafil geçirirse efendim kıyamet gününde onun için pişmanlık olacak o. Şu zamanım boş geçirmişim hay Allah diye pişmanlık olacak. Şimdi tabii bir insanın zamanını değerlendirmesi çeşitli şekillerde olur. Mesela bir insan gelse camiye otursa, namazında otursa ikindi namazına kadar farz edelim. Öğle namazı kıldıktan sonra otursa durumu müsait. Cahiline biraz oturayım. Cami'de bulunduğu müddetçe namazda sayılır. Namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Hadis-i Şerif böyle, camide bulunduğu müddetçe namazda sayılır. Demek ki hayırlı bir işe yaparsa insan, namaz kılarsa, mesela teravih namazda duruyoruz, bir saat sürüyor, bir saat teravihle meşgul olmuş oluyoruz. Veyahut camide duruyoruz, işte zamanı ibadetle geçiriyoruz. E bazen zaman neyle geçiyor? Çalışmayla geçiyor. Bu da güzel, insanın para kazanması, çocuk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması makbul bir şeydir. Elinin emeğini, alnının terini efendim ortaya koyup kazanması, yemesi, yedirmesi sevaplı bir şeydir. Bu da güzel, eşe, eşe, dosta, dosta, düşmana mahcup olmayayım diye çalışıyor, kazan tamam, güzel, makbul bir şey bu. Dürüş, kazan, ye, yedir. Çalış, çabala, kendin de ye, de çek, başkalarına, fakirlere de hayırlı, hasenatını yap. Dürüş, kazan, ye, yedir. Bir gönül ele getir. Birisinin gönlünü alıp, bir duasını alıp, bin Kabe'den yeyerektir bir gönül imaleti. Bir gönlü hoş etmek, bin tane Kabe ziyaretinden daha hayırlıdır. Önemli bir şey. Yiyecek, çalışacak insan tamam, çalışmada güzel, sonra... Ondan sonra uyuyor. Tamam, uykuda çalışmaya bir çeşit hazırlıktır. Uyku da lazım. Gecenizi istirahat vakti yaptı. Allah geceliğin istirahat vakti olduğu için ışıkları da söndürüyor. Çocuklar yaramazlık yapmasın diye. Efendim, babası ne yapar? Annesi ne yapar? Hadi yatın bakalım. Saat 9 oldu. Sabahleyin okula gideceksiniz. Işık biraz daha dursun anne. Yok. Işık durursan sen oradan kitap okursun. Sen şurada oyun oynarsın. Çat, ışığı kapatın. Heh. allah Teala Hazretleri bak, güneşi şey yapıyor, ortalığa karanlık basıyor. İstirahat et şimdi. Allah geceyi istirahat yapmış. İstirahat zamanı yapmış. İstirahat et. Efendim teheccüde kalk, teheccüd namazını kıl, sabah olunca camiye git. Tamam, uykuda hakkı insanın bir miktar uyumakta hakkı peygamber efendimize uyuyor. Hatta bir insan uykusu çok kense, tespih çekerken, arada uyukluyor, yine bir çekiyor, yine bir uyukluyor. veya namaz kılacak, uyukluyor, rekati şaşırıyor, yatsın, dinlensin, sağlam, aklı ayıkken, efendim, uykusu yokken kız Biraz, yani öyle uykulu uykulu bir kılacağım diye uğraşmasın diye şey var. Uyup da bazur görebilecek bir şey, çalışmada şerefli, güzel bir şey, ibadet ibadetle geçen vakit en güzel bir şey. E, bunun dışında ne yapabilir insan? Zamanı en kolay ve en şerefli, en karlı, en sevaplı geçirme şekillerinden birisi zikrullah'tır. Zikrullahla zaman geçtiği zaman en büyük mükafatı alır insan. Şimdi Hadis-i şeriflerden biliyoruz, biliyoruz ki, bir insan hayırlı bir şey yaptığımı 1'e 10 veriyor Allah. El hasenetu bir aşri emsaliha. İyilik yapmanın mükafatı en aşağı 1'e 10'dur. Bir yaparsın, 1 e 10 verir. Bazen kul güzel yaparsa daha fazla veriyor, 1'e 70 veriyor. Daha fazla veriyor. Mesela camide kılınan namaz, Cuma namazı kılınan camide kılınan namaz, e misli sevaptır. Şimdi burada cuma namazı kılınıyor. Mihber var, mihrap var. Cuma namazı kılınan bir cami bu. Burada kılınan namaz 1'e 50'dir. Efendim, mahalle mescidinde kılınan namaz 1'e 27'dir. Yani bir kılıyor 27 misli kılınmış gibi sevap alıyor. Peygamber Efendimizin Medine Minaresinde kılınan namaz 1'e 1000'dir. 1000 misli. Yani Osnabürk'te, bu camide kıldığın namazla aynı vasıfta bir namazı Mekke'de, Medine'de kılsa buradan bin misli fazladır. Neden? Orası Peygamber Efendimiz'in mescidi saadeti, şerefi fazla, bin misli. Peki Kabe'nin olduğu yerde kılsa Kabe'ye karşı kılsan, Mescid-i Aram'da, orası yüz bin misli. Bayağı, uuu, hemen daha fırsat geçmedi hocam ben hemen yazılayım, şuraya gideyim? Alem 100.000 misliymiş, tamam, hoşuma gitti bu, baya kârlıymış, ben gidiyorum oraya. Orada 100.000 misli. Bir insan cihada para harcarsa, kaç misli? 700 misli. نَفَقَتُ كَف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda harcadığı para 700 misli. Çeçenlilere yardım mı gönderdin? Bosna hayır mı yaptın? Malzeme mi gönderdin? Bilmem. Tamam. 1e 700. 1e 700. ama zikrullah rakam zikrullahın sevabı nedir? 1e 70.000'dir. 70.000. Çok büyük. 1e 70.000. Zikrullahı aşikere duyular bilenden sesle yani zikrin ciddiyetle yaparsan 1e 70.000'dir. içinden yaparsan 3 üç, üç şekilde yapılabiliyor zikir. Yüksek sesle Allah Allah veya La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor. Ya da namazda öğle namazında sureleri okur gibi fısıl fısıl. Bu zikri cehri, bu da zikri hafif, fıs, fıs fıs fıs, yavaşça kendisi duyacak kadar bu zikri hafif. Bir de zikri kalbi vardır, hiç ağzından ses çıkmıyor, dudağı kıpırdamıyor. Kulağını dayasa bile kimse ses duymaz, içinden Allah diyor. Bu da bir çeşit zikirdir. Var yani, masal değil, hikaye değil, oluyor. Böyle zikir var, efendim. Bunun sevabı, aşikâne yapılan, cehri yapılan zikirden, kalbi yapılan zikir, 70 kat daha fazladır. Yani 70 binin 70 katı, 7 kere 7, 49, 4.900.000 mislidir zikrullahın mükafatı. O halde, demek ki zamanımızı hatta çalışırkenki zamanımızı mümkünse zikirle geçirmeliyiz Peygamber Efendimiz'e sordular, hangi mücahidi sevap bakımından daha çoktur? Mücahidesi, mücahidesini yaparken zikreden daha üstündür dedi. Onun için, Ah şimdi anladık dedelerimiz neden düşmana Allah Allah diye yüce Bir taraftan cihadını yapıyor, zikrederek cihadını yapıyor. İşte o en üstü. Aynı şekilde sordular, <gülüyor> hangi oruçluğunun orucu daha sevaptır? Zikrullahlı olan. Hangi hacın, hacının hacı daha makbuldür? Zikrullahlı olan. Hangi namaz kılanın namazı daha makbuldür? Zikrullahlı olan. Yani herhangi bir ibadet zikrullahlıysa sevabı çok oluyor. Demek ki ibadette bile zikirli olabilir insan. İş yerinde de zikirli olur. Diyorlar ki, bizim büyüklerimiz eli kârda, gönlü yârda. Kâr ne demek? Orta Asya Türkçesiyle iş demek. Kâr, yani kazanç manasında değil, kar iş demek. Yani sorarlar Farsça'da. Çi kâr mi kunin? Ne iş yapıyorsun? Kâr, kâr, yani ne iş yapıyorsun? Çe, ne demek? Mikuni yapıyoruz. Çek kar mikuni. Ne iş yapıyoruz? Yani biz karı ticarette yapılan kazanç manası alıyoruz. O, o manaya bir iş demek. Eri kar da, işte yani sanatkense bakır dövüyorsa takka tukka takka tukka takka tukka, yani bakırı dövüyor devam ediyor. Eri kar da gönlü yar Kim bunun yari? Allah. Yani ne yapıyor? Allah Allah diyor. Takka tu kutuku, takka tu kutuku. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah devam ediyor. Heh. Böyle olabilir. Yürüdüğü zaman olabilir. Efendim oturduğu zaman olabilir. Yattığı zaman olabilir. Peygamber Efendimiz yatarken dua ederdi. Yattığı sırada dua ederdi. Uyandığı zaman dua ederdi. Ellerini yesküre Allah'a kıyamet ve ku'uden Yani kıyaman ayakta, ku'uden oturarak وَأَلَا جُنُوبِهِمْ yanına yaslanmış, uzanmış oldu halde. Zikir her şekilde yapılır. Zikirsiz geçen zamana ahirette pişman olacaklar. Niye o vakti zikirsiz geçirdik diye. Cennette de pişman olacaklar. Cennet ehli, cennete girdiği zaman çok memnun olacak. Bahtiyar olacak, mutlu olacak. Hatta Allahu Teala Hazretleri soracak. Gel kudu. Nasıl memnun musun? Cennetten memnun musun? Verdiğim nimetlerle. Nasıl memnun olmayayım? Ya Rabbi. Her şey var. Ne dilersem oluyor. Çok memnunum. E daha başka bir şey ister misin? Ne isteyeyim? Ya Rabbi diyeceğim. Yani gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hatırahlayı hayale gelmeyen, anlatılsa da tam böyle görmeden anlaşılmayan güzellikler var cennette. Cennette la halkun aleyhim ve la Korku yok. Mahzun olmak da yok. Bir şey var. Cennet ehlili, cennetteki insanlarda dünyadayken zikirsiz geçirdikleri zamana hayıflanacaklar. Neden? Zikirle geçirdikleri zamanın mükafatının çok olduğunu gördüğü için. Onun için tavsiye ediyorum. Yolda yürüyorsunuz. Uban'a kadar gideceksiniz. Burada uban var mı yok mu bilmiyorum. Tramvay, otobüs, neyse gidiyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz. Ne var? Allah de. La ilahe illallah de. Elinde tesbih veya yok, çanta var, elim müsait değil, tamam. Tesbihsiz Allah de. La ilahe illallah de. Sevap kazan. Attığın her adımdan sevap kazan. Çalışıyorsun. Çalışan nasıl çalışır? Ben bazı çalışanlar gördüm, türkü tutturuyor. Anadolu türkülerinden, şarkılarından türkü tutturuyor. Kimisi ıslık çalıyor. Fırçayı duvara sürüyor, bir taraftan ıslık çalıyor. Sen de Allah de. O ne yapıyor? Sen de Allah de yani. O, o ona bak ücret de almayacak. Şarkı söylediğine ıslık çaldığına ıslık zaten şeytanın şeyiymiş. O, o doğru bir şey değil. Ona ücret de almayacak. Sen Allah dedikçe sevap kazanacaksın. Süleyman Çelebi ne diyor mevlidinden? Her nefeste Allah adın de müdahale. Müdahale demek daimi demek. Daima demek. Her nefeste Allah adın Hiç aklınıza takılmadı mı bu söz? Allah Allah. Her nefeste Allah diye. Başka yapılacak iş yok mu? Takılmadı mı Takılmıştır. Takılacak bir söz çünkü. Üzerinde düşünülecek bir söz. Her nefeste Allah adın demüda. Allah adıyla olur. Her iş tamam. Var mı her nefese Allah diyen? Her nefeste bir deva değil. Birçok defa Allah diyenler de var ben şu gözümle gördüm, şu kulağımla duydum. Uyuyurken Allah diyen Hocamız rahmetullahi aleyh ile bir yerdeyiz, o bir yerde şöyle yatıyor, ben de misis yolcuyuz yani yolculuk hali orada yatıyor. Yattı, uyudu, horlamaya başladı. Uyudu kesin, horluyor. Derin bir uyku, yorduk, ihtiyar. Horluyor. Fakat bir taraftan da mübarekten Allah, Allah, Allah, Allah diye muntazam tesis ediyor, kesin, yani şu kulaklarıma duydum, hayal değil, Böyle şey değil, oluyor, yani erbabı o noktaya ulaşıyor. İzmir'de bir zatın ziyaretine gittik, Allah rahmet eylesin, o zaman bazıları da yoktu, şimdi karşımdaki şahıs bir taraftan benimle konuşuyor, bir taraftan Allah Allah diyor. Ama benimle konuşması Allah Allah demesini engelledi. Anlatabiliyor muyum? Yani o fon, fondan geliyor. Hani fon Hani diyelim ki fondan bir ilahi söyleniyor, adam da çıkmış şiir okuyor. Necip Fazıl'ın bir şiirini okuyor mesela. Fondakini de arada duyuyorsun ama asıl Necip Fazıl'ın şiirini okuyor, değil mi? Onun gibi. Adam benimle konuşuyor mu bir taraftan benimle konuşuyor, bir taraftan fondan zikir geliyor, oluyor. Demek ki Allah'ın emrini tutan, Resulullah'ın tavsiyesine uyan insanlar, zamanının bir saniyesini bile boş geçirmeme, her nefeste Allah demeye ulaşabiliyorlar. O zaman pişman olmayacak, ahirette çok yüksek mertebeye ulaşacak. Bir insan günde yüz defa Allah derse, la ilahe illallah derse mahşer yerine Yüzü dolunay gibi aydın gelir. Hiç kimse ondan daha yüksek mertebeye çıkamaz. Ondan çok La İlahe diye diyen müstesna Zamanınızı boş geçirmeyin. Hayatınızın kıymetini bilin. Ahirette hazırlanın. Efendim şu hatırımda olan hadisi, söylediğim hadis-i şerifleri hatırınızdan çıkartmayın. Allah Teala Hazretleri sizi dünyanın ahiretinin hayırlarına erdirsin. Hem bu cihanda hem eteki ahirette, öbür alemde Aziz ve bahtiyar edesin celle pide cemaliyle bir şeref eylesin. Sübhaneke da ilmelere illâ vallâhi tenâ istenedü alimul hakîm. Sübhâne rabbina rabbil izzeti ammâ yasfun ve selâmun ala jamei'il enbiya'i vel mersalîn ve âdi kullil ecmâîn.